Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allahümme salli ala ve ala alihi ve sahbihi rahmet. Bugün arkadaşlar darül küfürün çeşitleri yani küfür ülkesinin çeşitleri. Bu e, ülkenin tanımları veya taksim olan bölümleri de e, şeylere yani isnat edildiği veya izafe edildiği konumlara göre değişiyor. Yani Ülkenin baştan beri küfür ülkesi olup olmaması açısından verilen isimler var veya işte e, Darül İslam İslam ülkesiyle Müslümanlarla olan ilişkileri açısından verilen isimleri var e, Müslümanların cam güvenliği açısından e, Dar küfürün taksime yani bölümleri var yani birincisi şu ülkenin baştan beri küfür ülkesi olması ya da sonradan küfür ülkesine dönüşmesi açısından kısımları dediğimiz gibi Dar küfür veya darül şirk denilen bölge yani şirk ülkesi veya küfür ülkesi genel anlamda bir tarif yani orada İslam'ın hükümlerinin olmadığı işte küfrün hakim olduğu veya şirkin hakim olduğu bir ülke olarak biliyorsun ama bunun çeşitli kısımları var birincisi eskiden beri küfür olması yani hiçbir zaman İslam gitmemiş Aslan darül küfür olan ülke hiçbir zaman darül İslam olmamış ülkedir. Örneğin Japonya, Çin İngiltere, Amerika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya gibi. Bu ülkelere İslam hiçbir zaman hakim olmamış. Yani Müslümanlar bulunmuş olabilir ama hiçbir zaman İslam'ın yönetimi altına girmemişler, Müslümanlar tarafından fethedilmemişler, ele geçirilmemişler. Bunlar aslında darül küfür, yani küfür ülkesi. Bunları niye öğreniyoruz? Bunların üzerindeki yani fıkıhlar buna binaen değişebiliyor. Sonradan darül küfür olan ülke. Yani nedir? Bir zamanlar Müslümanların İslam e, darü İslamken, İslam yurduyken, sonradan e, kafirlerin, asli kafirlerin e, ele geçirdikleri ülkedir. Mesela Endülüs gibi, İspanya ve Portekiz'i içine alan Endülüs. Daha önce neydi? Bizanlılar Müslümanların ülkesiydi, İslam yurduydu. Sonradan e, asli olan, yani daha önceden yani Müslümanlığı hiç bizan tanımamış olan Hristiyan kafirler tarafından ele geçirildiler. Filistin aynı şekilde, Bizanlılar, Müslümanlar Müslüman yurduydu, İslam yurduydu, Yahudiler tarafından ele geçirildi veya işte Balkanların tamamı gibi veya Romanya işte gibi diğer bu bölgeler neydi Bizanlılar? Darül İslam'dı, İslam yurduydu ama ne oldu? Kafirler ele geçirdiler. Bu da asli kafirden kastımız şu, hiçbir zaman Müslüman olmuş, hep kafir olarak kalmış yani babadan doğma, anadan doğma Hristiyan. Ana, anası, Annesi, babası hep Hristiyan. Ee, anadan doğma Yahudi, anadan doğma kutperesiz bir an İslam'ı tanımamış. Bir de Müslümanken, İslam'dan dönen insanların ele geçirdiği ülke var ki buna da ne diyoruz? dar yani mürtedlik yurdu. Yani İslam'dan dönenlerin yurdu. Bu da sonradan küfür olan ülkelerin bir koldu. Bir zamanlar İslam yurduyken mürtedlerin üstünlük sağlayıp küfür hükümlerini uyguladıkları ülkeler. Bugün İslam ülkeleri olarak isimlendiren ülkelerin çoğu bu sınıfa girerler. Arap ülkelerde bu bunlar arasındadır. Bu ülkelerin çoğu küfür yurdu olma merhalesinde Haçlı sömürgesi tarafından gelmişlerdir. Bu dönemde Haçlılar bu ülkeyi beşeri kanun bu ülkelerde beşeri kanunları yerleştirmişlerdir. Onlar ayrılıktan sonra ise yerlerine aynı ülke halkından olan mürtedler yerleşmiştir. Darı küfürle yani küfür ülkesiyle darurri yani mürtedlik ülkesi arasında fıkhi hükümler arasından bazı farklılıklar söz konusudur. Burada şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz diyor. Kitaplarımızda bu ülkeleri çoğunlukla Müslümanların ülkeleri olarak vasımlan, vasıflandırmamız bu ülke sainler, e, sakinlerinin çoğunun durumuna göredir. Bu vasıflandırma İslam yurduyla terimiyle aynı anlamda değildir. Yani biz diyoruz ki işte Müslümanların ço çoğunlukta olduğu ülkeler veya Müslümanların ülkeleri dememiz yani İslam ülkesi anlamına gelmiyor ama Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler anlamına geliyor. Demiştik ki daha önce çünkü Müslümanların çoğunlukta olması bir ülkeyi İslam yurdu yapmaz diye. Yani <gülüyor> Birinci bölümde ne dedik? Ülkenin baştan beri küfür ülkesi olup olmaması açısından neye ayrılıyor? iki Birisi tamamen küfür ülkesi. Diğeri de dar redde dediğimiz mürtedlik ülkesi olarak. iki ayrılıyor. İslam ülkesiyle olan e, ilişkileri açısından küfür ülkelerinin kısımları da gene ikiye ayrılıyor. Birincisi Darul Harp. Yani savaş yurdu dediğimiz e, bir ülke. Darul -ül İslam ile eee Arasında herhangi bir barış veya ateşkesi olmayan bir ülkedir. İsimlendirmenin doğru olabilmesi için fiili bir savaşın şart olması şart değildir. Söylediğimiz gibi barış anlaşmasının olmaması yeterlidir. Bu Müslümanların istedikleri zaman o ülke halkıyla savaşmalarının caiz olduğunu ifade eder. Bunun için Darül Harb olarak isimlendirilmiştir. Yani ortada bir İslam ülkesi var, Müslümanların bir ülkesi var. Karşı tarafta da kafirlerin ülkesi var ama bu kafirlerin ülkesi Müslümanlarla ilgilendirilmiştir bir anlaşma yapmamış. Kafirler böyle bir anlaşma yapmamışlarsa ortada bir savaş olmasa bile bu ülke savaş yurdu olarak, darül harb olarak isimlendirilir. Çünkü Müslümanlar küfürle her zaman savaşmaları gerekir. Ancak işte anlaşma durumları haricinde. O da her zaman verilmiyor. İkincisi de darül ahd dediğimiz ahit ülkesi. Yani e, Müslümanların İslam yurdu ile arasında ateşkes ve barış e, anlaşması olan ülkedir. Mesela Hicri 6 ve 8. yılları arasında Hudeybiye Anlaşması'ndan Feth'e kadar olan dönemde Mekke'nin durumu gibi. Ne yapmışlardı Müslümanlarla Mekkeli müşrikler? Bir anlaşma yapmışlardı. Ve bu anlaşma sonucunda karşılıklı e, saldırmazlık anlaşması olmuştu. Birbirlerine saldırmıyorlardı. Bu da Darul Ah't. Yani Ahit yurdu. Anlaşma yurdu denilen bir durumdu. İlk da tarifi... ilk tarifle aynı değil. İlk, tarifle, i̇lk tarif şu böyle bir anlaşma yok arada. Bu anlaşma olmaması durumunda savaş da olabilir, sen o anda onunla savaşmıyor da olabilirsin. Ama diğerinde savaşmayacağız diye bir anlaşma söz konusu. Aradaki fark bu. Kafirlerle savaşı terk edip barış anlaşması yapmak Müslümanların zayıf düşmeleri durumunda, caiz o, durumunda olduğu gibi, ancak Müslümanların maslahatı söz konusu ise caiz olur. Ayette şöyle geçer, Gevşemeyin, üstün olduğunuz halde barışa davet etmeyin. Muhammed Suresi 35. ayette. Çünkü Allah-u Teala din tamamen Allah'a ait oluncaya kadar kafirlerle savaşmayı üzerimize farz kılmış. Onlarla barışta, barış ise ancak ihtiyaç durumunda izin vermiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Devlet Suresi 5. ayette. Yani fitne kalmayıp din tamamen Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaşın buyuruyor. Enfal 39'da. Yani nedir? Müslümanlar ancak zorunlu durumlarda kafirlerle bir anlaşma yapabilirler. Onun dışındaki durum sürekli olarak savaş durumudur. Savaş durumunda da ne olur? Yani üç teklif yapılır bunlara, Müslüman olmalara. Kabul etmezlerse cizye ödemeleri, bunu da kabul etmezlerse üçüncü seçenek olarak savaş ortaya çıkar. Bunun dışında durduk yere, işte barış için veya şey için e, işte gel biz işte e, insancılız, hümanistiz, işte insanları seviyoruz, biz sizinle barış yapacağız gibi bir anlaşması durumu söz konusu değildir. Ee, eğer bu bu tip anlaşmalarda Müslümanların yöneticileri yapar. Bugün yani Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde bulunup da Müslüman olmayan e, veya işte kafirlerin yardımcısı dostu olan adamların Müslümanlar adına bu anlaşmayı yapma yetkisi yoktur. Yaptıkları anlaşmalar geçersizdir. <gülüyor> Müslümanın can güvenliği açısından Darül Küfr'ün kısımları bu da Müslümanların e, içinde bulundukları bölgelerdeki güvenlikleri açısından e, ne diyor? İşte birincisi Darülem, eminlik güvenlik yurdu. Müslümanların can güvenliğinin bulunduğu ülkedir. İslam'ın ilk yıllarında sahabenin Mekke kafirlerinin işkencesinden kaçarak hicret ettikleri Habeşistan'ın durumu gibi. Yani bu burada da yani, itibar ettiğimiz e, Taksim'de veya işte, ayırmada göz önünde bulunduğumuz ölçü Müslümanların güvenlik durumu. Bu da iki ayrılıyor gene. E, güvenlik yurdu Darul Em. Burada Müslümanlar güvenlik değilse, mesela Amerika'da yaşıyorlarsa ve e, güven içindeyseler, güvenlik içindeki bölümde Amerika'yı Darul Em yani güvenlik yurdu denilebilir. Eğer böyle bir şey varsa veya başka bir ülke. Darül Fitne denilen bir söz, durum söz konusu. Müslümanların can güvenliğinin bulunmadığı ülkedir. İslam'ın ilk yıllarında Mekke'nin durumu ve bugünkü mürtet ülkelerin çoğunda bulunduğu gibi. Mesela bir ülkeyle el al, şey yapmak gerekirdi. Üç taksime göre bu ülke için çeşitli isimler verilebilir. Amerika'yı alalım mesela. Amerika, e, baştan beri küfür ülkesi olup olmaması açısından Darül küfürdür. Baştan beri küfür ülkesidir. Hiçbir zaman Müslüman olmamıştır. E, Darül İslam'la olan ilişkileri açısından e, Darül Harptır. Savaş yurdudur. Hiçbir ait ahit anlaşması e, şimdiye kadar olmamıştır. Bundan sonra durumlar nedir bilinmez ama şimdi nedir? Savaş ülkesidir. Müslümanların can güvenliği açısından Kuf, e, bu kısımda da Müslümanlar orada yaşayabiliyorlar. Bu anlamda da belki Darül Emn, yani Darül Küfür ülkesinin güvenlik yurdu diye isimlendirilebilir. Veya işte mesela Ürdün'ü düşünelim. Ürdün nasıl bir ülkedir? öldün nedir aslında Müslümanların elinde olan bir ülkedir aslında ama sonradan nedir Müslüman olmayan yöneticiler ele geçirmişler bunu nedir o yüzden Darul Hiddir yani mürtetlerin yönettiği bir yerdir ee, Darül İslam ile İslam yurdu ile ilişkisi açısından yine Darül Harptır çünkü e, İsraille anlaşma yaparak Müslümanlara karşı bir savaş durumu söz konusudur. Müslümanların can güvenliği açısından da gene nedir? Mesela darul Em'dir. Yani güvenlik yurdudur. Evet, çünkü Müslümanlar orada yani çok güven içerisinde olmasalar da gene güven içerisinde kısmı olarak yaşayabilir veya darul Fitne de bir şey yapılabilir. Mesela Mısır'ı ele alm almamız gerekirse. Mısır gene Darül Riddedir. Mesela mültecilerin ele geçirdiği bir şeydir. Müslüman Mübarek gibi. Ee, gene Darül Harpt'dir. İslam ülkesiyle ilişkileri açısından. Ee, Müslümanların can güvenliği açısından da darül nedir mesela. Ee, Müslümanların güvenliği tehlikeli bir durumdadır. Suriye de aynı şekildedir mesela. diğer ee, ülkede bu şekilde üç açısına göre değerlendirilebilir. Ee, genel itibar darül küfür olmasıdır genelde. Çünkü bugün darül İslam olan bir ülke yok. şöyle şeyde bir işte Irak'ta kurdular. İslam emirlik diye. Onun da tabii şeyi, onun dışında bugün İslam'la hükmeden bir ülke yoktur İslam'da. Yani. Türkiye aynı şekilde yani Darül Küfür'dür. Ee, İslam ülkeleriyle ilişkileri açısından Darül Harp'tır. Savaş ülkesidir. Ee, Müslümanların can güvenliği açısından da kısmi olarak güvenlik ülkesidir yani Darül Veya çünkü Ortadoğu'daki en güvenlikli ülke belki burasıdır yani. Diğerde, hiçbir yerde hakkın olmak, yani burada çok da hakkın yok ama Yani bir, bir Suriye'ye göre, bir Mısır'a göre Daha güvenlikli Libya'ya göre, daha güvenli bir yer yani Yani zaten Dediğim gibi temel olarak e, İslam yurdu tarifine uyan bir yer yok yani bugün bir şey haricinde Irak'ta kurulan İslam devleti haricinde Onun dışında bir yer yok